Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Birleşmiş Milletler gelişmekte olan ülkeleri zehirli pestisitleri Avrupa Birliği gibi yasaklamaya çağırdı. Euroactiv'in haberine göre Birleşmiş Milletlerin Tarım Örgütü gelişmekte olan ülkelere Avrupa Birliği'nin kullanımını yasakladığı ve geçtiğimiz haftalarda Hindistan'da 20'den fazla çocuğun ölümüyle ilişkilendirilen bir zehirli pestisiti yasaklama çağrısında bulundu. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Hindistan'da bir okulda verilen yemeklerde tespit edilen monokrotofos, böcek ilaçlarının insan sağlığı ve çevre açısından ciddi riskler teşkil ettiğini söyledi. 17 Temmuz'da en az 23 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından, Hindistan'daki okulda dağıtılan yemeklerde kullanılan yağda söz konusu pestisin kalıntılarına rastlandığı bildirilmişti. Hintli Express gazetesi yetkililerin okulda devletin beslenme programı çerçevesinde dağıtılan yiyecekleri yedikten sonra hasta olan çocukların velilerinden gelen şikayetleri göz ardı ettiğini yazdı. Dünya Sağlık Örgütü, insan sağlığı ve doğal hayata etkileri sebebiyle Monokrotofos böcek ilaçlarının yasaklama çağrısında bulunmuştu. Ekonomik açıdan kimyasal pestisit ve gübreler tarımsal üretimi sadece bir süre arttırdıktan sonra işe yaramaz olup kimyasal bağımlılığa neden oluyor. Çevre örgütleri bu ürünlerin doğal döngülere zarar verdiğini, hava ve su kirliliğine yol açtığını söylüyor. Avrupa Birliği yakın zamanda arı nüfusundaki düşüşle ilişkilendirilen bazı kimyasal pestisitlere de yasak getirmişti. Geçtiğimiz hafta Avrupa Çevre Ajansı da Avrupa'da kelebek nüfusunun yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu, tarımsal faaliyetlerinde bunda rolü olduğunu söylemişti. Az gelişmiş ülkelerde yanlış gübre ve pestisit kullanımı, toprak kalitesi ve yeraltı suyu kaynaklarının gördüğü zararın yanı sıra uygun teçhizat kullanmayan çiftçilerin sağlıklarına da zararlı olarak görülüyor. Hindistan'da çocukların ölümüyle ilişkilendirilen monokrotofos organik fosforlu pestisit, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri gibi diğer pek çok ülkede de yasaklı. Ancak bu ürün Hindistan'da hala kullanılıyor. Türkiye'de de Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yasaklanan pek çok pesisit ve herbisit halen kullanılmaya devam ediyor. Geydoğlu pirinç skandalı örtbas edilmemeli diyor Greenpeace. Mersin Limanı'nda bulunan genetiği değiştirmiş pirinç sorununda 3 bakanın olayı kapatmak için devreye girdiği iddialarını hatırlatıyor ve olayın, örtbas edilmemesini istiyor. Greenpeace Akdeniz tarım kampanyası sorumlusu Tarık Necat Dinç, Mersin'de bulunan Geydoğlu pirinçle ilgili süreçteki çelişkilere dikkat çekti. Dinç dedi ki önce Tarım Bakanlığı Geydoğlu'nun soyadan bulaştığını söyledi ve sanki pirince başka üründen Geydoğlu bulaşması kabul edilebilir bir şeymiş gibi gıdamızdaki sıfır gıda toleransını esnetmeye çalıştı, dedi. Necat Dinç sözlerine şu şekilde devam etti. Ayrıca İTÜ'nün Pirinçler genetiği değiştirmiştir raporunun geçersiz sayılmasının arkasında bakan Mehdi Eker'in baskısının olduğu da şu an iddialar arasında. Ayrıca pek çok bakanın hatta Adalet Bakanlığı'nın skandala karıştı iddiaları var. Olay kurcalandıkça adeta GDO'nun susurluğuyla karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor diyor Greenpeace'den. Tarık Nejat Dinç. Olayların nasıl geliştiğini hatırlatmak gerekirse, Amerika Birleşik Devletleri'nden Mersin Limanı'na getirilen 23 bin tonluk pirinçte GDO saptandığı iddiasıyla soruşturma başlatılmış. Önce 3 kişi tutuklanmıştı. Ardından Triyaki Agro, Tat Bakliyat ve Göze Tarım'ın sahipleriyle üst düzey yöneticilerinin de tutuklanmasıyla bu sayı 7'ye çıkmıştı. Bir kişi de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Daha sonra ise Göze Tarım AŞ'nin yöneticileri... 3 kişi 17 Nisan'da tutuklamaya itiraz başvurusu üzerine serbest bırakılmıştı. GEDO'lu pirinç soruşturmasında TÜBİTA'nın Ankara'daki merkez laboratuvarında yapılan incelemede pirinç örneklerinde yüksek oranda GEDO test edilmişti. Pirinçlerine el konulan şirketler yaptıkları ilk açıklamalarda ürünlerinde GEDO olmadığını, aynı gemide ithal mısır ve soya gibi diğer ürünlerden pirinçlere GEDO bulaşmış olabileceğini iddia etmişlerdi. Son olarak savcılık tarafından Geydoğlu pirinç skandalı ile ilgili soruşturulan iş adamı Mahmut Arslan'ı kurtarmak için üç bakanın devreye girdiği iddia edildi. Geydoğu skandalı Türkiye'nin artık sıfır üretim politikasına sıfır ithalat politikasında eklemesi gerektiğini en açık şekliyle gösteriyor. 200'den fazla kuş türüne barındıran Erçek Gölü önce avlanma sahası ilan edildi. Sonra avlanmaya yasak getirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van'da flamingoları ve 200'e aşkın kuş türünü barındıran Erçek Gölü'nü avlanma alanı olarak ilan etti. Karar çevrecilerden büyük tepki gördü. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2013-14 Al Komisyonu kararlarında kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl çok sayıda kuş türünün görsel şölenine tanıklı eden Erçek Gölü, Genel avlak olarak belirlenmişti. Kararın kendilerine ulaşmasının ardından konuya tepki gösteren Doğa Gözcüleri Derneği Başkanı ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mustafa Sarı kararın hem bölgeyi hem de göl çevresinde yaşayan kuş türlerini olumsuz etkileyeceğini belirtti. Bunun üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü harekete geçti ve gölde avlanmayı tekrar yasakladı. Demek tepkiler bazen işe yarıyor. Bu şekilde tepki vermeye devam Doğa Gözcüleri Derneği ve bu sese kulak veren bakanlık yetkililerini kutluyoruz. Yeşil ve barış dolu bir gelecek dileğiyle esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi